Günaydın. Ben Zeynubi Ezgi Kaya. Bir süreliğine Uyguraz esmi programı ben sunacağım. Kendisi pazartesi günü yeniden bizlerle birlikte olacak. Geçtiğimiz haftalarda sizinle paylaştığımız bir cimnastik salonu kampanyası vardı hatırlarsanız. Bu hafta kampanya deyimlerinde ise atağa geçti. Gençlik ve spor bakanı Suat Kılıç'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi, İstanbul Bağlarbaşı'nda bulunan cimnastik salonunun kapatılmaması. Kızının gittiği jimnastik salonunun kapatılacağını duyunca kendi deyimiyle yıkılan Kartal Kendirci tarafından başlatılan kampanya İstanbul'un tek profesyonel ve donananı jimnastik salonunun kapatılmamasını talep ediyor. Kartal Kendirci nedenleri ise şu sözlerle açıklıyor. Aileler olarak son derece yıldırıcı koşullara rağmen bu sporu devam ettirebilmek için elimizden geleni ardımıza koymadık. Pek çok aile evladının geleceği için çaba sarf etti. Kızım son iki yıldır okuldan erken çıkıp belediye otobüsüne yetişebilmek için yarış yaparak antrenmanına geç kalmamak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Pek çok yaştan öğrenci bu çabalar sayesinde devam ediyor cimnastik hayatına. Bu fedakarlıkların hepsi sadece sporda ilerleyebileceğimizi, yeterince çalışırsak her şeyi yapabileceğimize, diğer ülkelerden bir eksiğimiz olmadığına duyduğumuz inanç sayesinde oluyor. Cimnastik sporunun çok hassas olduğunu, 5-6 yıl süren çalışmanın sonucunda ancak meyve alınabildiğini, bu salonun kapatılmasıyla bunca yıl emek veren çocukların emeklerinin sonuçlarını bile göremeyeceğini de anlatıyor Kartal Bey ve soruyor. Hangi gerekçeyle bu salonun bir anda yok olacağını çocuklara nasıl açıklayacağız? Kartal Bey'in başlattığı imza kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz www.change.org/jimnastik adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir kampanyada ünlü GSM operatörü Türksele yönelik başlatılmış. Gerçek ismini vermek istemeyen bir kullanıcı tarafından başlatılan kampanyanın talebi, Turkcell'in izinsiz olarak telefon numaralarını özel şirketlere satmaması. İznim olmadan bana özel ve sadece kendi rızamla paylaşacağım telefon numaramı şirketlere satarak Turkcell özel haklarıma tecavüz ediyor. Para ödeyerek hizmet aldığım bir servisin bir de telefon numaramı satarak üzerimden rıza almadan para kazanması kabul edilemez. Günün her saati gelen SMS'ler ve birbirinden farklı birçok şirketten çağrı alıyorum diyerek Yaşadığı durumu açıklayan kampanya sahibi, telefon numarasının derhal tüm o sistemlerden kaldırılmasını ve bu telefon numarası satış sisteminin durdurulmasını talep ediyor. Bakalım Turkcell yolda takip kampanyasında da olduğu gibi hızla cevap verecek ve telefon numarası paylaşım konusunda bir açıklama yapacak mı? Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz wwwchangeorg Turkcell adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir haber de Change.org Fransa'dan. Fakat aslında Fransa'da başlayan bu kampanyaya ...İtalya, İspanya, Almanya ve Avusturya'da destek veriyor. Kampanyanın konusu pestisitler ve arılar. UNAF, Gelecek Nesil isimli bir grup tarafından başlatılan kampanya... ...dünyada hızla artan arı ölümlerine dikkat çekiyor. Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Komitesi üyelerine yönelik başlatılan kampanyanın talebi... ...neonikotinoid isimli pestisitlerin kullanımının yasaklanması. Besin zincir ve biyoçeşitlilik için çok önemli bir yere sahip olan arıların... ...hızla ortadan kaybolduğunu söyleyen grup... Bunun en önemli sebebinin kullanılan böcek ilaçları olduğunu da ekliyor. Eğer yeterince hızlı hareket edersek bu ilaçların yasaklanmasını sağlayabiliriz diyerek yola çıkıyor grup. Geçen hafta Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin yayınladığı raporda ilk kez 3 ayrı böcek ilacının kötü etkilerinin açıklandığını ve aralar için yarattıkları tehlikenin açıklandığını anlatan grup, raporda açıklananlarla beraber yıllardır bu ilaçlara karşı duran arıcıların, birliklerin, odaların ve duyarlı vatandaşların da haklı olduğunun bir kez daha ortaya konduğunu da ekliyor. Avrupalı otoritelerin pestisit üreticileri tarafından baskı altına alındığını, bu yüzden bu açıklamalara karşı pestisitlerin yasaklanması için bir çalışma başlatmayabileceklerini de söylüyor grup. Otoritelerin bugün öğlen saatlerinde karar vermesi bekleniyormuş. Bugüne sayılı günler kala başlatılan kampanyaya pek çok ülkenin katılımıyla gelişmiş ve kısa sürede 220 bine yakın imza toplamış. Bu sürenin kısa olduğunun farkında olduklarını söyleyen grup, Yine de ellerinden geleni yapıp lobilerden daha yüksek bir sesle arıları savunacaklarını da açıklıyorlar. Bakalım arılar için beklenen karar çıkabilecek mi? Avustralya'da başlatılan bir kampanya ise spor kıyafet üreticisi Nike'dan çalışanlarına yaşamaları için uygun bir maaş vermelerini talep ediyor. 15 Ocak'ta açıklanan Endonezya'daki Nike fabrikasında çalışanların ücretleri Avustralya'da büyük yankı bulmuş. Yapılan açıklamaya göre yasal alt limitin çok daha altında ücretlerle çalıştırılıyormuş işçiler. Verilen ücret Endonezya şartlarınınca ancak bir öğünlük yemek için gereken para kadarmış. Yasal olarak açıklanan minimum maaş ise ailenin temel giderlerini ve çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar olmalıymış. 1990'lı yıllardan bu yana Nike fabrikalarındaki çalışma şartlarını iyileştirmesi için pek çok çalışma yapmış. Hatta bu alandaki çalışmalarıyla sektörde de adından bahsettirmiş. Fakat son çıkan skandalla Nike'ın aslında fabrika şartlarını iyileştirdiği fakat çalışanların hak ettiği ücretleri vermediği de ortaya çıkmış. Çalışanlara yaşamaları için gereken maaşı ödemesi, satışı yapılan bir çift ayakkabının sadece 1 dolar artmasına ya da o karın 1 dolar azalmasına yol açacakken, geçen yıl 2.2 milyon dolar kar açıklayan Nike'ın, neden çalışanlarının yaşam kalitesini düşürdüğünü anlayamadıklarını söyleyen Avustralyalılar, başlattıkları kampanya ile çalışanların belki de haberdar bile olmadıkları bu haklarını geri kazanmaları için mücadele veriyor. Bundan önce yine Avustralya'da Nike'a yönelik başlatılan Ayakkabı yapımında kanguru derisi kullanılmasın talepli kampanya başarıya ulaşmış, Nike önümüzdeki yıl içinde kanguru derisiyle ayakkabı üretmeyeceğini açıklamıştı. Bakalım ilerleyen günlerde Endonezya'daki işçiler için yüz güldüren haberleri alabilecek miyiz? Hepinize güzel günler diliyoruz. İyi günler.